Nebiyyina Muhammed ala ve alâ âlihî ve ashabihî ve men tabi'ahum bi-ihtânin ilâh-i-v-middîn Allah'a bağd Al-Muhaddî İmam-ı Zekeriya Ebu Zekeriya Yahya İbn-i Şeraf El-Navevi'nin Salihin adlı kitabını, hadis kitabını derlemiş olduğu, kaynaklardan almış olduğu hadis kitabını okumaya, şerh etmeye çalışıyoruz. Derslerimiz bu şekilde çarşamba günleri devam ediyor. En son, babu ı sadakat doğru olma sırtk, kendine şiar edilme babını almış, işlemiştik. Bu baptan sonra bir elif rahimahullah bab-ı murakabe murakabe babını bizlere tebliğ etmiş, başlık olarak seçmiş. Biz de onun seçmiş olduğu başlıktan e, devam edeceğiz. Konuyla ilgili adetü üzerine önce ayetler zikrediyor. Ayetlerin ardından da hadislere geçiyor. Murakabe arkadaşlar iki türlüdür iki türlü olur. Önce bilmelisin ki yani önce Allah'ın ne demek murakabe? Gözlemek, kontrol etmek, senetlemek manalarına gelir. Genel manası olarak. Senin ne yapman lazım? Allah'ı gözlemen lazım. Nasıl Allah'ı gözlemen lazım? Yani Allah'ın e, seni takip ettiğini, seni gördüğünü seni kontrol ettiğini seni başıboş Bırakmadığını bilerek kendinde ne yapman lazım Bunu e, Şiar olarak edinmen lazım Bunu kendine öğretmen lazım Bu şekilde Allah-u Teala'yı izlemen lazım bu manada İkincisi Allah'ın seni izlemesi Sözetlemesi, kontrol etmesi Allah-u Teala Kullarını ne yapar Kontrol eder Onları denetler Onların tüm gizli ve açıklarını bilir Kulların hiçbir şeyi Allah Azze gizli kalmaz. O var ki gecenin en karanlığında, kimsenin olmadığı yerde, tek başına, başı boş bir şekilde işlemiş olduğu, yapmış olduğu bir amel olsun, etrafında onu kimsenin görmediğini da yaptığı bu ameli, Allah Azze ve ne var bilir, görür geçmiş ümmetlerden bazı topluluklar var ki, helak olmuş ümmetlerden bahsediyorum. Bunlar bu murakabe Allahu Teala'nın kendilerini görüp onların gizli ve açık bütün hallerini bilme durumlarını, bilme durumunu, allah Teala'nın bu sıfatını iman etmedikleri için bu konuda Allahu u Teala'ya karşı ve inat ettikleri için helak olmuşlar. Mesela İran Ad kalmine yani ad peygamber olan, nebi olan, peygamber olan Ad adı, aleyhisselamın e, gönderilmiş olduğu İrem kalmine Allah Teala ne yapmış? Helak etmiş. Onları yok etmiş. Neyin sonucunda onlar kendilerini dünyanın en güçlü, yeryüzünün en güçlü insanları zannetmişler. Kimsenin onlara güç yetiremeyeceğini, kimsenin onları tutup yakalayamayacağını zannetmişler. Biraz sonra ayetlerde okuyacağız. Dağları, taşları delmişler. Kendilerine böyle sağlam ağlam mağaralar içinde evler yapmışlar, binalar yapmışlar. Artık bize kimse dokunamaz demişler. Ancak onları helak eden, onları yerle bir eden şey ne? Hatırlıyor musunuz? Biliyor musunuz? Allah'tan'ın göndermiş olduğu bir bulut. Bulut. Yani onlara önce allah Teala bir kuraklık veriyor. Yağmur yağmıyor. Sonra tabi yağmur talebinde bulunuyorlar. Yağmur istiyorlar bir bakıyorlar ki karşılığının birine geliyor. Bulut kütlesi geliyor. Hatta şöyle diyorlar. allah Teala onların durumunu şöyle bir anlatıyor. فَلَمَّا رَعَوْهُ عَارِضًا Onu görünce, geldiğini görünce, kendi geldiğini görünce o grupları مُسْتَقْ <gülüyor> بِلَا Onların böyle kendi vadilerine doğru kuraklıktan sonra vadilerine böyle yağmur geliyor. Şimdi mesela bugün Görüyorsun bulutlar akın akın ileriden geliyor. Yağmur ileriden döke döke geliyor. Sen de görüyorsun böyle. Sen henüz daha sana ulaşmamış yağmur. Arabayla gidiyorsun veya işte yediye ekliyorsun. Belli bir sene sonra o yağmurun altına gidiyorsun. Uzaktan görünce o bulut kitlesinin yağmur kitlesi olduğunu zannediyorlar. Diyorlar bunlar bizim vacilerimizi, tarlalarımızı, topraklarımızı ne yapacak? Bu yağmur sunacak. Diyor ki, Bu bulut süre yağmur getiriyor. Seviniyorlar. Yağmur yağıyor. Yani halbuki bu kadar aciz insan. Yani Acizliğinin en büyük deliği de o insanın mahluk olması, yaratılmış olması. Bu dünyaya kendi ihtiyarıyla, kendi isteğiyle değil de ona bir yaratan tarafından, yaratıcı tarafından gönderilmiş olması insanın aslında en büyük neyi? Acizliğinin delili. Tabi onlar böyle şey yapınca kibirlenince muhakkabe etmeyince Allah-u Teala'nın ayetleri inkar, inkar edince Allah-u Teala bahsederken şöyle diyor وَكَانُوا هِرْحَدُونَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا هِرْحَدُونَ Onlar bizim ayetlerimizi ne yaparlardı? İnkar ederler, yalanlarlardı. Peygamber gönderilmiş. Oralı bile olmuyorlar. Taklıyorlar bile. Bu manada. Allah-u Teala diyor ki اَوَلَمْ yara اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ اَوَا اَشَدُّ مِنْهُمْ Onlar görmüyorlar mı? Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu. Çünkü onlarda ne iddiası var? Yani salataşı değildik. Kolon, büyük kolonlarla binalar yaptık yani. Bir de kimse dokunamaz, biz güçlüyüz. Dediklerinde Allah-u onlara diyor ki e Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu fark edemediler mi? Bilemediler mi? Düşünün bu kadar ceberrut böyle büyük kolonlar üzerine, ahmiceler üzerine, direkler üzerine binalar yapmışlar böyle bir konu. Allah Teala'yı muraqabe etmeyince, Allah Teala'yı gözetlemeyince, Allah Teala'nın onları gözetlediğini, kontrol ettiğini, onları hesaba çekeceğini düşünmediğin, düşünmediklerinde helak olmaları çok basit oluyor. Allah için çok basit. Ne yapıyor Allah, Allah? Bir bulut gönderiyor ve onlar seviyorlar Bulut diyor ki, "Vadilerimize geliyor. O bize yağmur bırakacak." Ayetinin devamında ne diyor? Bel huve mas ta'celtum bi' Ancak ayetinin devamında ve lemmâ ra'avhû âridan mustaqbile evdiyetihim qâlu hâza âridun muntiruna bulutu görünce dediler, bulutu onların vadilerine gelip onların vadileri yönüne hareket tarlaları yönüne hareket ettiğini görünce dediler ki bu bizim bize yağmur getiriyor dediklerinde Allah-u Teala ki istiyor ki Bel huva, ta, Bel huve bi. Bilekiz Allah-u cevap veriyor. Sizin bu yağmur Bulutu zannettiğiniz Bu bulutlar işin hakikatinde gerçekte nedir? Meste'aceltum bi <gülüyor> İstediğiniz azap <gülüyor> Ne demek istediğiniz azap? Yani Peygamberden dalga geçiyorlar. Yani hadi gitsene. Yani sen bizi Azapla tehdit ediyorsun. Korkutuyorsun. Te bizi böyle tehdit ediyorsun. Yani haklıysan, söylediklerim doğruysa getir bu azabı. Allah Teala o bulutları getirince onlar da günlük hayatlarındayken işimde, gizimde, hayatlarına devam ediyorken azabın geldiğini fark etmiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da Nebi Aleyhisselatü Vesselam da böyle yağmur bulutu gördüğünde bulut gördüğünde korkuyor. Niye korkuyor? Yani biliyor yani bu azap da olabilir bir garanti yok değil mi? bir garanti yok şimdi biz bulutları görüyoruz maşallah diyoruz Allah'ın rahmeti bilmiyorsunuz azap da olabilir ondan sonra bu bulutla birlikte Allah sana gönderiyor arkadaşlar şimdi acı ve dezi bir azap olan rüzgar diyor ki rihun fihâ azâbun Şimdi acı verici, helak yani edici, mahvedici ne var Azap bir rüzgar var, fırtına. Devamında diyor ki Allah bana Tudemmiru kulle şey yani bu rüzgar, bugün de görüyoruz mutlaka işte Amerika'da oluyor, dünyanın çok yerinde aditeler oluyor bu fırtına, kasır bir çıkıyor, Görüyorsun, saatte işte kaç kilometre hızla gidiyor biliyor musunuz? Bir de bunun Allah'ın böyle direkt böyle bir kavmi helat etmek için göndermiş olduğu bir azap olduğunu düşünün o rüzgarın. O kasırganın yani işte şu anda 200'den, 300'den, 500'den neyle 3 olursa onu siz böyle işte düşünün. 1 milyon 2 milyon. Azabı düşünün. Tudammiru kulle şeyin bi emri Rabbiha. Bu kasırga Rabbinin emriyle her şeyi ne yapıyor diyor? Yok ediyor. İşte arkadaşlar, yani insan Kur'an-ı Kerim'deki kısa arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de bize aktarılan hikayeleri okuduğu zaman e, dert alması lazım. Öğüt çıkarması lazım. Yani insan kendini Allah'tan uzak Allah'a muhtaç olmadan hissetmemesi lazım. Bazen, yani insan dünyanın meşgalesinden, toplumun, mahallenin, iş hayatının getirmiş olduğu melki makamdan dolayı kendini mustaqni, yani hiçbir şeye muhtaç değil olarak zannedebiliyor. Çok yanlış. Onun için murakabe çok önemli arkadaşlar. Allah-u Teala'yı gözetlemek, onu bilmek, onun seni gözetmediğini bilmek, seni başıboş bırakmadığını bilmek. allah Teala diyor ya, اَفَحَفِتْتُمْ اَنَّمَا Sizleri başıboş evet. yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Yani böyle mi hesap ediyorsunuz? Yani Yaratıp, Dünya yani dünyaya Dünya geliş sürecinde bakın bir böyle bir düşünün... Bir kadınla erkek bir araya geliyor... İkisinin... Sıpermlerinden dünyaya biz geliyoruz işte yani... Eli, ayağı, tırnağı... kasları, gözleri olan... 50 yaştan sonra sakalları çıkan... Saçları çıkan... Ve işte bayansa yansa... değişik şekilde şekiller, şekiller haller olan... Sağa sola böyle ahkam kesen, o dünyaya kendini getirmeye sebep olan anne babasına karşı isyan eden kimi zaman biz insanların geliş noktası bu. Ve Allah sonra bizi ne yapıyor? Yerimizde boş boş bırakmıyor. E bizi imtihan için yerimizde salı veriyor ve bizi gözetliyor. E bizi kontrol ediyor. E bizi yaptıklarımızı teker teker ne yapıyor? Emre diyor meleklere. E Bunların hepsi Yazılıyor. Allah ﷻ Hz. Em yahtabun ana la nesmou sirrahum ve nesrahum. İnsanlar bizim onların gizli ve açık şeylerini, konuştuklarını, yaptıklarını bilmediğimizi mi zannediyorlar? Duymadığımızı mı zannediyor? diyor Allah Teala? İnsanların gizli ve açık yaptıkları ve söyledikleri bu gizli. Yani kısım kısım ya iki kişiydi yani. Allah hala burada bir ikazda bulunuyor. اَمْ يَحْزَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعَ صِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا Diyor ki, birakiz وَرُسُولُنَا bizim elçilerimiz kim onlar? Melekler. Onların yanında. لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ Ne yapıyorlar? Yazıyorlar. Kayıt sürekli açık. مَا يَلْفَذُوا مِنْ قَوْلٍ İnsanoğlunun telaffuz ettiği her şey nedir? İlla lezehi ve kibul Onu yakalayan, kayıt eden, kontrol eden ne var? Bir kaydedildiği melek var. Her şey. Yani kayıt cihazı 24 saat açık arkadaşlar. Uyurken bile nefes alışında bile diyor alimler. Oradaki diyor مِنْ قَوْلٍ kelimesinde diyor yani kavil olarak söylediğin her şey ne yapılıyor? Kayboluyor. Bazenler diyor ki yani uykuda sayıklasan bile böyle söylediğim bir söz bile onu kaydediliyor. Sonradan hesaba çekilmeyecek kısımdansa onlar böyle mükellef olmadığı sözlerdense burada peklamak olsun işte farklı türlü kendi kendine konuşma olsun yani şeyler, bunlar hesaba çekilmiyor. Ama onun dışında her şey kayıt altında. O zaman bizler öncelikle ne yapacağız? Bizi bu Murakabe nereye götürmesi lazım? Size hangi faydalar katması lazım? Bunu konuşalım. Bizim sihirlerimizi, eylemlerimizi düzeltmemiz lazım o zaman. Amellerimizi ne yapmamız lazım? Düzeltmemiz lazım. Tamam. Şimdi en başında kalbimizi düzeltmemiz lazım. Kalp. Kalp düzenecek. Öncelikle itikattan başlayacak. İtikadımız düzeltecek. Ondan sonra ahlakımızı düzelteceğiz. Değil mi? Ondan sonra kavil, lisan. Dilimizle söylediğimiz sözlerimizi güzelleştireceğiz. Hadiste diyor ki, tirimizi rivayet ediyoruz Sabah olduğu zaman diyor, vücudun bütün azalığı, vücudun bütün azalığı dileder ki, rica eder diyor. اِتَّقِ اللّٰهَ ف۪يْنَا Dile bütün azalar ne demek? اِتَّقِ Bizim adımız Allah'tan kork Yani kendine gel Sen düzenirsen bizim hepimiz düzeniyoruz Sen bozulursan bizim hepimiz Bozuluyoruz. Yani seninle hesaba çekiliyoruz Dil Bütün azalar onunla O zaman bu murakabe Allah'ın bizi gördüğünü bilmemiz. Kendimizi çekip düzenle Öncelikle kalbimizdeki itiraf olmalı. Ondan sonra lisanımız, dilimizi, sözlerimizi düzeltmeliyiz. Allah'ı zikrederek, dilimizi sürekli, zikirle, Allah'ın zikriyle ne tutarak? Islak tutarak. Peygamberimiz dediği gibi. Hani sağlığa gelip diyor ve sellem. İnne şerrâi'i al-islami ya qad keshurat aleyhya. Yani İslam'ın emirleri, benden istedikleri çok ağır gelmeye başladı bu. Arada. Peygamberimizden nafes ediyorsun. Peygamberimiz ne diyor? dilin ne olsun, Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Subhanallah ve bihamdihiz. Allah'ın en sevdiği kelimeler, nedir? terazide en ağır, dile en hafif, <gülüyor> Habibetaniyle Rahman, Rahman'a en sevgili, hangisi? <gülüyor> Subhanallah ve bihamdihiz. Bunu söylüyorsun, terazide en ağır, dile çok hafif. Ama kim söyler? Sürekli kendini de kontrollü hisseden bir adam söyler. Şimdi trafikte neler var? Kameralar var. Herkes kontrol altında olduğunu hissettiği için kimse kırmızı ışıkta yapmıyor? Hiç. Geçmiyor değil mi? Ama eskiden nasıldı? Kimse umurunda değildi yani. Sarı yanlış, kırmızı yanmış geçmeyenmiş. Orada polis yoksa. E kul? Ne yapacak bilecek ki Allah dediği gibi hem yaptı bunu onlar bizim kendilerinin o insanların gizli ve açık yaptıklarını ve söylediklerini duymadığımızı zannediyorlar? Ayeti o bizim trafikteki kameralardan daha ne olmakla Bizim üzerimize etkisi daha ağır olmakla Allah beni izliyor Allah beni görüyor Allah beni duyuyor hatta O'nun ilmi o kadar geniş ve büyük ki ağaçtan düşen her yaprak dahi O'nun izniyle, ilmiş dahilinde. Ne yapacak bu murakabe? Bizi Allah'ın izlemesini bildiğimiz bu özellik, bu vakıf, bu haslet, bizim itikadımızın düzenmesine sebep olacak. İtikadımızı düzenleyeceğiz. Kontrol edeceğiz. lisanımı kontrol edeceğiz. Allah'ın zikriyle sürekli O'nu tutacağız, yaş tutacağız Cennette kim diye bir fidan dikmek isterse desin diyor? <gülüyor> Subhanallah ve hamdülillahi la ilahe illallah ve Allahu ekber. Cennette bir fidan. Bu kadar kolay. Ki bir dakikadan az bir sürede cennette fidan dik. Sonra ameller. Düzeltmemiz gereken üçüncü husus amellerimiz, kalbimiz, itikadımız. Sürekli fidan terlik derslerini açıyoruz bunu. İşin başı o işin başı o. O olmadan kalpteki itikadı düzeltmeden üzerinde bina ne kadar amel varsa hepsi boşa arkadaşlar. ona şirk bulaştırırsan yapmış olduğun amellerin hiçbirinin faydası yok. Velev ki cennete günde bin tane medik fidandik. böyle ki terazide tonlarca ağırlık gelebi, gelecek miktarda de, ameller sıfır. Niye sıfır? Çünkü sen ne yaptın? Seyyidan Meri Aleyhisselatüsselam Allah Teala'nın hitap ettiği şu tehlikeli şeye düşür. Ne o? Şeydir. Ve la diyor ki: Sana oldu ki: Sen eğer ortak koşacak olursan la yapbatanla Amelin o şeydir. Ve ta kuonan min uğrayanlardan olur felillah fa'b. Felillah fa'b. Bilakis ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat et. Amellerin boşa gider. Tam bundan uzak dur. Bilakis Allah'a ibadet ve kun min'ashakirin. Kimlerden ol? Çok <gülüyor> eder abi. Şükürle Allah'a. Amellerimiz ne olacak arkadaşlar? Bu bağlamda bize gelecek en son amellerimiz etkileyecek. İtikazımıza, isanımıza, bilimize ve amellerimize bu murakabe tesir edecek. Etki edecek. Ya ne yapacağız? Yatakta ayetleri gibi sağımızın solumuna döneceğiz. Sabah namazına kalkmak için, gece namazına kalkmak için, ya seher vaktinde istiğfar etmek için, günahlarımızı Allah'tan af dilemek için. Bunların ne neyle olur arkadaşlar? Murakabeyle olur nefli murakabe ile terbiye etmekle olur. İşte burada Nuhallif Rahimahullah bize ilk ayet olarak diyor ki Peygamberimize hitaben allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُمْ O Allah seni gece kalktığın zaman namazda seni ne yapıyor? Görüyor. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ Ve secde edenler arasında dolaşmanı, sahabelerle birlikte, cemaatle yedi namazı kılmanı, onlarla birlikte namaz kılmanı ne yapıyor? Görüyor. Onların yanında, onlarla birlikte namaz kılmanı o, o Allah sana o yüzden Allah-u Teala diyor ki muraqabeyle alakalı olarak وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى şeyin شَيْءٍ Ve وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, رَقِيبًا. Allah-u Teala her şeyin üzerinde bir nedir? <gülüyor> rakib. Sezetleyici, takip edici. Kaçmıyor bir şey kaç. Evdesin, tek başınasın. kimse görmüyor musun? Ne olur ki şu günahı işlesen diyorsun, sokaktasın, yabancı bir yerdesin, buraya beni kimse görmez, şu günahı işlesen ne olur diyorsun. Bu şeytanın sana vermiş olduğu ne? Teşvik. Öbür taraftan bunu senin neyle karşılaman lazım? Onunla önüne neyle geçmen lazım? Bu ayette. Ve Allahu ala kulli şeyin rakiba. Allah Teala her senin üzerinde özetleyici ve kontrol edilecek. Demir ben dedik ya, İrem kavminin büyük, şatafatlı, güçlü evlerde yaşayan, kendilerine böyle güçlü, kuvvetli evler yapıp, sağlam evler yapıp, Allah'a karşı isyan edip tek yapıdır eden yani İrem kavminden sonra, Kur'an-ı Kerim'de başka kavimlerden de örnek ederim. Mesela Salih Aleyhisselam'ın gönderilmiş olduğu ne kavmi? Semud. Semud kavmi. Onlar ne yapmışlar? Dağları taşları denmişler. Dağları taşları denmişler, oymuşlar. İçine ne yapmışlar? Evler yapmışlar, sağlam binalar yapmışlar. Onlara Salih Aleyhisselam gönderilmiş, peygamber göndermiş. Onlardan istedikleri Allah'a isyan etmemeleri, Allah'a muhtaç olduklarını gönderilmiş. O Peygamber'e itaat etmeleri, İbadetlerini yalnızca Allah'a yapmaları. Onlar Saliha ne diyorlar? قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوَا الْقَبْلَهَا <gülüyor> Saliha aleyhisselam onlara gelmiş, ben beni Allah'tan, Allah tarafından gönderildim. Zip altyan tevhidi yaşamanız, Allah'a isyan etmemeniz, O'na karşı muhtakir, muhtaç olmamız bilmemizdir. Bu, bu tür bu yerlerde nasıhatlarda bulunuyor. Onların diyor Talea Aleyhisselam'a kad Salih, sen bunları söylemeden önce bizim aramızda neydi? Kabul gören bir adamdın. Yani evet, tayırdık, tanırdık, bilirdik, kabul ederdik. Bundan önce mi? Bu olaylardan önce. Ama şimdi yok. Sonra Sallallahu aleyhi onların bu tekebbürüne karşı büyüklenmelerine karşı Allah'ın böyle sanki kendileri gözetlemediğini zanneder gibi yaşamalarına karşı Sallallahu aleyhi ve onlara diyor ki temette'u fi darikum selâfete eyyâm Madem siz kendinizi böyle Allah'a muhtaç görmüyorsunuz mustağni görüyorsunuz kendinizi temette'u bidârikum selâfete eyyâm Hadi bu yaşadığınız evler içinde, topraklar içinde, o dağlara uymuş olduğunuz, taşlara uymuş olduğunuz evlerin içinde, temet de o bidarukum. Sana Üç gün bunun delgir çıkarın diyor. Üç günün, üç gün bunun delgir çıkarın. Üç. İzâlka waḍun gairu maktub. Bu zevat üzerinden bu süre müveled? Gairu maktub nedir? Yalan olmayan bir müttetir. <gülüyor> yani bunun üç günden sonra siz günümüzü göreceksiniz. Madem kendinizi böyle Allah karşı, ne yaptınız, müstak ne hissettiniz, ona muhtaç olmadığını söylediniz, demek de o bir daha dekum. Salafı da iyi yaptı. Esadınız evlattı üç gün ne yapın bunun zekini, zekini çıkarın. Yani böyle. Üç gün bunun zekini tadını çıkarın. Böylece vaadını gayrı makbul. Bu bu mad bu süre. Hak bir süre. Yani size izin verilen süre bu süre. Sonra üç gün sonunda ne oluyor arkadaşlar? Yer onları bir sallıyor böyle. Yani zilzen oluyor. Deprem oluyor. Onların hepsi bir çığlık giriyor onlara. Bir çığlık bir ses. Yani ses de ne alabilir? insanı? Öldürebilir, helak edebilir, mahvedebilir. İnsanın nasıl omuzunda, sırtında taşıma kapasitesi belli. Yeme kapasitesi belli, su içme kapasitesi belli. Aynı şekilde kulaklarıyla duyacağı o ses oranı belli. Haddinden fazla verdiği zaman ne yapar? Satlar, değinmeyin. Kulaklara hiçbir şey kalmaz. Bunlara böyle yer sallanıp o gürültü ve ses gelince ardından ne yapıyorlar bundan? hepsi helak oluyorlar. mahvoluyor. Hatta hurmanın güneş görmüş yaprakları gibi sapsarı böyle zayıf bir şekilde kesiliyor öyle yerlerinde helak olup kalıyorlar. Bunların bir üçüncüsü kuran e örnek verilen bir kişi, bir zat o da Firavun. O da ne yapmış kendini yalan yere tekebbüren, diliyle söyleyip kalbiyle inanmasa bile diliyle söyleyip kendini Rab ilan eden bir adam. Rab ile alay eden, Haman'a İbnili Sarhan, bana bir kule yap da, şu semanın yollarını tutayım, yolunu tutayım da, Musa'nın Rabbine ulaşayım, diyerek Musa'nın davetiyle davranışan bir adam, Şeref'in. Diyor ki, Haman'a, Ya Haman İbnili Sarhan, Ey Haman, bana bir şöyle kasır yap, bir kule yap, Lealli ebluhu espab, Umulur ki ben bu yollara yol, yolumu tutarım. O gökyüzünde kendime bir yol bulurum. Esbabek senavac fe ettalya <gülüyor> ilahi Musa. Ola ki o gökte bana yaptığını okul eden dola koyulur. Musa'nın ilahını görebilirim belki. Yani burada şunu da anlıyoruz. Musa'nın yaptığı davet isim sıfat daveti de var Musa Aleyhisselam. İsim da davet etmiş. İsim sıfat dediğine. Rabbinin nerede olduğunu söylemiş semada olduğunu söylemiş, yukarda olduğunu söylemiş firavun da bundan dalına yetiyor Eyhaman Bana bir sana yap, Musa'nın olaçıyı şey, ilahlarına ulaşırım, sonra da anlıyor ki ''Ve inni le ezunluhu kâziben'' Ne demek ki ''Ve inni le ezunluhu kâziben'' kuran zan kelimesi ''yakin'' manasında da geliyor. Yakin. Ben biliyorum ki Musa nedir? Yalancıdır. Yalan atıyor bu. Yalan söylüyor. Firavun ki Kur'an-ı ondan aktarıldığına göre ne diyor? Aleyse Mısır'ın mülkü, Mısır'ın tapusu bende değil mi diyor. Etrafına tetiniyor. Kendi Kendiyle şimdi Musa'yı kıyas yazıyor. Yani kendini Musa'dan ve Musa'nın Rabbinden yaratıcısı olan, Firavun'un da yaratıcısı olan Allah'tan müstakini bir hissediyor. Böyle görüyor. Mısırın tapusu mülkü bende değil mi? Bahadil Neharı tecrüi, in tepsi, bu Mısırın nehirleri benim ayaklarımın altında bakmıyor mu? Musa uyanlara, onun ona uyup da aldanmak, aldanan ona göre, sıra göre, aldananlara sesleniyor. Mısırın mülkü bende. Bu nehirler de ayağımın altında ne Afalet oluculun ana ben mi daha hayırlıyım, ben daha müteber müriziyim? Yoksa bu değersiz kimse mi? Kim diyor? Mehin. musay nasıl diyor? Musa ile alakalı. Ve وَلَا يَكَادُ يُب۪ينَ Yani bu adam ki o Musa Aleyhisselamdan ben diyor ki konuşmayı bile bilmiyor. Ne demek konuşmayı bilmiyor? Biliyorsunuz Musa aleyhisselamın dilinin feltek olduğu söyleniyor. Kıramın şimdi kendini Musa yapıyor. Ben Mısır'ın sahibi, altında ayaklarımın altında akan kimseyim. Kuranın kralı benim, sahibi benim. Bir tarafta da sizi yoldan çıkarmaya çalışan, toplumun içinde değeri olmayan ve konuşmayı dahi doğru diliyorum bilmeyen bir adam var. Ben bir daha hayırlıyorum, o da hayırlıyorum. Musa ise ona gidip anlatıyor. Hatta bana sağına Musa'yla ameliyor ki bak bu kadar Rabbim olmasına rağmen ona girin. Ona fekûlâ lehu kavlen leyyine. Ne söyleyin? Yumuşak <gülüyor> ses bu kadar kibirli, bu kadar algın, dalgın eten adama karşı Allah-u Teala diyor ki Musa'yı gidin ona yumuşak sus söyleyin. da Allah-u Teala diyor ki ben neyim? Sizinle beraberim. Esme'u ve ara, Görüyorum ve duyuyorum. Gidin bize. Korkmayın. Ola ki selamın ne yapar? Le'allehu gezdekçe arınır. Bu söylediklerinden kendini müstakını hissetmez. Kontrol altında olduğunu kabul eder. Murakabe. Allah kendini murakabe ettiğini bilir. Olaç. Tabi yola gelmeyince isyanına devam edince Allah Teala helatı gönderiyor firavuna hem de hiç beklemediği bir noktada nerede? Musa'nın peşinde koşarken alsak gördüğü küçümsediği değer vermediği Musa aleyhisselamı peşinde koşarken dalgaların arasına onun gezdiğini görünce dalgaların arasına Musa aleyhisselamın gözünü görünce peşinden ne yapıyor? peşte takılıyor gidiyor Tabi bu da Kur'an-ı Kerim'de bu olay anlatılırken Musa ile beraber olanlar diyorlar ki Kale ashabu Musa inna lemudrakun Musa'nın dostları arkasında, arkadaşları yanında olanlar denize geliyorlar, kızıl denize arkalarında firavun geliyor bakıyorlar arkaya ne diyorlar Musa'ya inna lemudrakun yakalandık Aynen öyle diyor. Yakalandık. Tabi Peygamber'deki tevekküle bakın. Ne diyor? Kale kella Kale kella Hayır. Asla. Ya önünde deniz var. Arkamda düşman var. Nasıl asla? Kale kella. Kale kella hayır. İnne ma'ya Rabbi Rabbim Benimle. Seyeh din. Beni ne yapacak? Doğru yola götürecek. Yani denizi üzerinden yürütecek, Denizi de kurutacak. Denizi de yaracak. Sonra vataların diyor. Fadrib lehum tarikan fil bahar. Musaale sana Denizde bir yola koyun. Denize gir. Emir var. Musaale ne yapacak? İtaat edecek. Allah'a emretmiş. Hani öyle şey yok yani akılcılık. Ya olur mu? Ne, ne denedi yani? Allah bundan başka bir şey mi uğraşıyor? Öldüleceğiz, boğulacağız. Gibi şey de yok yani. Peygamber imanı. İttiba. Allah'ın kirası. Diyor ki Musa aleyhisselam, Allah'a emanet. Fakıl lehum fil bahan. Denizli bir yol yola koyun, Yola gir. Yebesen. Kuru bir yolmuş. yol. Nasıl yol, bir yol yok? kuru bir yol hop açılıyor böyle. La <gülüyor> takf derken, <gülüyor> veya takşa. Ya kalan maktan mı, takım kokma? Ya kalan ne diyeceksin? Yani. denize giriyor. Ondan sonra arkasından kim giriyor? Firavun giriyor. Ondan ne diyor ki Musaya açılan denizde o yol kendisine de ne yapacak açılıyor. Sonra Allah payla. orada ne yapıyor? boğuyor. Helak ediyoruz. Bunlar hep arkadaşlar dikkat ederseniz neyin örnekleri Kuran-ı Kendilerini Allah'ın gözetiminden mürakabesinden mustagni zanneden. Üstün zanneden. Buna böyle ihtiyacımız yok diyen adamların insanların önünde. Bugün de var. Sizinize. Sen şöyle sağına, soluna, soluna, önüne, arkasına, etrafına akrabasına baktığı zaman bu örnekleri bulabilirsin. Yani Allah-u gençliğinde, hatta yaşlılığında Allah'tan müstaklını yaşamış. Bizim alnını iki, iki rekat secdeye koymak için camiye gitmemiş. Hamaza katılmamış. Ya ne olacak ki Allah bizi yani ne olacak? yakacak mı? Zaten bizi de o yaratmış. Benim kalbi temiz gibi böyle şeylerle konuşan insanların Allah tarafından öyle yakalandığını görüyorsunuz ki öyle bir felaket durumda çekiyor ki kimileri bakıyorsun yıllarca torbayla geziyor artık büyük abdestini normal yoldan değil de vücudunda taşıdığı 15 yıl 20 yıl taşıdığı neye yapıyor? Torba yapıyor. Allah onu oradan yakalarmış tabi dünyada ona izlet vermiş kimisi var bizde var Kimisi var gıplağa kimisi var makineyle yaşıyor sen misin? kendini Allah'tan müstahını ilerleden hiçbir şeye muhtaç olmadığın zaman yani. Allah dilediği zaman normal yolundan giden o necis içinde taşıdığın, beraber yürüdüğün o bevlim bile o yoldan ne yapamıyor, ne yapamıyor gitmiyor, çıkmıyor senin elinde, senin elinde değil bu arkadaşlar güvenimizde değil Allah sana sağlık vermiş bakıyorsun yiyip yemeği yiyorsun normal bir şekilde dua teyiriz, yapıyorsun, olağan bir şey gidiyoruz ki değil mi? Öyle insanlar var ki Allah dair onları bu şeylerinde karınlarından bağladıkları yapıştırdıkları poşete bağlamak. 15 yıl, 20 yıl ondan gidiyor. Ona bağırdı. Demek evet. Allah insan kendini bir şeye muhtaç olarak yaşama zorunluluğu görmek istiyorsa bu örnekleri gözünün önünden geçtirerek her halükarda Rabbine ne kadar muhtaç olduğunu ne yapmalı? Hatırlamalı. Müellif yine diyor ki canlı ayet ediyor. Ve hüme akum eynemâ <gülüyor> kuntum. Siz nerede olursanız olun, allah Teala sizinle beraber. Siz bu ayetleri akide ve açıklamıştık hatırlarsanız. <gülüyor> Mayet, beraberlik. allah Teala arşının üzerindedir. Arşının üzerine istiva etmiştir, yükselmiştir. Ve aynı zamanda da kullarıyla beraber. Bu üçlü arasında bir tezat var mıdır? Ya. Yani Allah da Allah, kullarına yerinden ne yapar? Onları ihata eder. Her şeyleri de bilir. Değil mi? İlm görmesiyle onları kuşatır. Bu şekilde onlarla beraberdir. Takva sahipleri, sabredenlerle birlikte onları destekler. Bu şekilde beraberdir. Ama hasımız üzerine de ne yapmıştır? Teklifa etmiştir. etmiştir. Yani biz Allah Teala'yı hep ne yapacağız? Beraberimizde, yanımızda onun bizi görmesi olarak, bir duyması olarak, üçüncü gündemin hikmet okulumuz gibi gizli ve açığımızı bilen olarak napsı bu ondan ne yapacağız? Kavur. Hepimiz bu şekilde murakabeye, seyir olmayacak. Kendimizi ondan tahmir aç boş bırakmayacağız. Diğer ayetlerde ki in Allah'a yakfaaley şey'un fil ardı ve la fi sema La şey, filâ, ablâ, ne yerde ne de göklerde hiçbir şey Allah Teala'ya gizli kalmaz. Yani hani böyle gökyüzünden uçakla geçerken boş bir tarlada saklanmaya çalışmak ya gizli kaldığını hissetmek ne kadar abes bir şeyse Yeryüzünde, denizin dibinde, karanlıkta, çamurun içinde, gecenin karanlığında, denizin karanlığında, oradaki toplanan karanlığında, üzerinde çökmüş olan bulutun karanlığında, hele bir de yağmur gelirse onun vermiş olduğu karanlıkta, diyorlar ki beş tane karanlık var halinde. O karanlıkta, allah Teala'ya bir şeyin gizli kalabileceğini zannetmek o kadar az Yani ne demek bu? Hiçbir şey gizli kalmadı. O kadar açık. Nasıl sen boş bir arazide, uzaklanmaya çalışan ve gizli kalmaya çalışan bir adamı görüyorsunuz Allah-u Teala kıyasla Allah-u Teala arkadaşlar bundan da daha öte daha, daha daha daha öte o yerin dibindeki denizin dibindeki kananlığın içindeki o haşereyi bile ne yapıyor? görüyor, biliyor, onu yaratmış yani böyle kullarını murakabe ediyor sen kendini zannediyor musun? tek başına, baş başa kaldığın zaman yapmış olduğun amellerinden dolayı hesaba çekilmeyeceğini, bundan dolayı rahatım oh, kimse de görmedi başı boş bırakılıyor zannediyor musun? Hayır. Evet. Zannediyorsan kafiyet için. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki müellisinizin ayetler arasında inne rabbekelebil mirsad muhakkak ki Rabbin nerededir? Onları gözetlemededir. Kulları gözetlemededir. Yöplüyor. Ya'lemu kâinetel a'yyun ve ma takh ve ma Gözlerin hıyanetini, nereye kaydığını ve göğüslerin kalplerin neler sakladığını bilir. Allah'ın harap. Allah. E sadece bize şey vuran ameller değil arkadaşlar. Kalbinden bir şey geçiyoruz. Allah-u Teala onu ne yapıyor? Biliyor. Bunu ne yapmış? Allah-u Teala bizlere deyan etmiş. Allah-u Teala'nın gayb ilbi de Allah-u Teala'da. فَاِنْدَهُ مَصَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُو Gaybın anahtarları kim nedir? لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُو Ondan başka kimse bunu ne yapamaz? Bilemez. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde olan her şeyi Allah Teala Karada ve denizde olan her şeyi Allah Teala diyor. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Ağaçtan, daldan bir yaprak düşmesin ki Allah Teala onu bilmiş Allah. Yani bir ağaçta kaç tane yaprak vardır? Binlerce. Bir ormanda sayısını sayamayacağımız, gücümüzün yetmeyeceği kadar çok. Bunların her bir, bir rüzgar etiyor. Şöyle bir rüzgar etiyor. Bunların hepsine aradığı ağaçların süzülüp dökülüyor. Allah sana diyor ki işte bu yalemuha. düşen yani her bir yaprak tanesi Allah'ın ilmi dahilinde düşüyor. O yere. وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْعَرْضِ Yerin içinde bulunan, karanlığında bulunan ister bir habbetane olsun. وَلَا <gülüyor> bin Yaş bir şey olsun. وَلَا <gülüyor> يَابِسٍ Kuru bir şey olsun. Yerin dibinde. اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ Bunların hepsi bu apatik kitaptan olmuştur? Yazılmıştır, açıklanmıştır. Orada bilinmektedir. Bunlar. O halde arkadaşlar, bu çok önemli. Öncelikle kendime ve sizlere hatırlatıyorum ki, murakabe, bizim zihnimizden çıkarmamamız gereken, gözümüzün önünden ayırmamamız gereken, ve bunun ardından bize takvayı getirmesi gereken bir amel. Sürekli bunu mu yapacağız, bunu kalkacağız? Zaten başımızda dediğimiz gibi Allah-u Teala'ya karşı, Önce kalbimizi, bu mürakabeyin sonucu olarak, sonra lisanımızı, dilimizi, sonra da amellerimizi ne yapacağız? Derteceğiz. Bu hafta bu kadar itinledim. Önümüzdeki hafta konuyla ilgili, Allah'ın özellikle konuyla ilgili, müellif rahimahullah'ın dikkat olduğu hadislere geçeceğiz. Subhanakallahumme, bihamdik, şedemle